Yani kefaret orucunun özelliği şudur, e, hanımefendi ise eğer hı hı. E, adet yani hayız nifas meselesini gözeterek oruca başlaması lazım. de Hanım sormuş. E, hanım sorduğuna göre diyelim siz Recep ayında başladığınız takdirde yaşınız da belirli e, yerlerde ise, yani adet görebilecek durumdaysanız Bunları mesela 20 gün önceden başlamanız lazım. Ee, Hayızın en azı nedir? 10 gündür, hı hı. En, en azı 3, en fazlası 10 gündür. Hı hı. Siz 10 gün üzerinden hesap yapmak suretiyle Recep ayının başından 20 gün önce başlamalısınız. Ee, ve her gün niyetinizi tabii yapacaksınız. Ee, kesinlikle dikkat edin, yeme içme fiiliniz İmsaktan sonra olmayacak ve bizim hanefi de sadece hanımefendiler için adet mazeret kabul edilmiştir. Hı hı. Dolayısıyla adet başladığı anda orucunu yiyebilir, kesildikten itibaren devam edecek. Hı hı. Yani kefaret orucunun özelliği hanefi mezhebine göre adet günleri dışında kesintisiz 60 gündür. Diyelim ki 50. günde yediniz Kesinti meydana geldi evet. Ancak bazı mezheplerde hastalık sebebiyle Yemişse Devam eder diye bir kanaat varır. Biz genelde onu söylemeye çalışıyoruz ama Hanefi mezhebinin kanaati Kesintisiz adetler dışında Orucun 60 gün olarak tutulması gerekiyor Hanefi mezhebine göre aralık verir 60. günden önceki günde keserseniz o kefaret geçerli olmaz. Tekrar sıfırlamanız yeni baştan kefaret orucuna başlamanız gerekiyor. Peki hocam Allah razı olsun.